Ve Albîbû Lâdî ırja şafâdû kulli hâli min al-ahwalî muktahimi. Al-ûlû al Muhammed, Allahü Câlâ. Câlû al-âlâ şifîyûdûna kulûr ta'înna Muhammed, dersimiz, Şah Nakşibend, Kutses Ruh Hazretlerimizin kerametleri ile ilgili bölüme geldi. İnşallah burada dinleyeceğimiz bu menkıbeler ve kerametler Hikayatu's-Salihin cündü min junudillah taala. Salihlerin başlarına gelen hadiseler ve onların gösterdikleri kerametler Allahu Teala'nın ordularından büyük bir ordudur. Kelamının sırrınca cümlemizi manen takviye eylesin. Amin. Allah Teala cümlemizin kalplerine, imanlarına, kuvvet bakımından, güç bakımından, nurlarımızdaki artış bakımından bu menkıbeleri en güzel şekilde müessir eylesin. Amin. Amin. Kendisi anlatıyor Şahin Akşibent Kusresi Ulu Muhammed Zahid isimli arkadaşıyla sahraya çıktık diyor. Sadık bir mürid idi. Yani samimi bir müridi. Elimizde de işte kazma, çapa gibi aletler var. Bahçeyle meşgul olacağız. O anda bir hal bizi kapladı. Elimizdeki her şeyi bıraktık. Maarif hususunda müzakere etmeye başladık. Maarif, marifetler yani Allahu Teala Hazretleri ile ilgili malumat. Mevla'dan bahseden onunla ilgili konular. Konu konuyu açtı. Ubudiyet yani kulluk makamına söz geldi. O bana dedi ki Kulluk o dereceye varır ki bir kul Allahü Teala'ya yakınlıkta o dereceye ulaşır ki bunun bir sonu, bir haddi, bir hududu olmalı. Biz hepimiz kuluz, aynı ibadetleri yapıyoruz, emirler, yasaklar hepimiz hakkında geçerli. Fakat allah Teala'nın özel kulları var, seçkin kulları var. Onlarla da hususi muameleleri var. Dolayısıyla bunun bir nihayeti var mıdır? Neyle sonuçlanır? Ben de dedim ki, o dereceye varır ki, bir kişi arkadaşına öl dese, o anda ölür. Yani Allah'ın dostları o dereceye varır ki yandaki birisine öl dese o anda ölür. Sonra diyor bir hal bana geldi ona yani sanki dener gibi bakalım ben o makamda mıyım müt öl dedim diyor. O anda düştü öldü. Ta günün ortasına kadar o vaziyette kaldı. Hava da sıcak. Çok çaşkın oldum diyor yani. Bozulur, kokar, başlar korkmaya. Hemen bir gölgeye sığındım. Hayret içerisinde oturdum. Döndüğümde baktım ki sıcaktan biraz bozulmaya başlamış. Allah Allah. Daha da telaşlandım diyor. O anda dedim ona Muhammed Zahidat. Ey Muhammed dedim İhiyye. Canlan bakalım. Allah Allah. Üç defa dedim diyor. Baktım gidiyor, Bütün ölmüş bu değişmeye başlamış. Sıcakta kalmış ortada kaç saat. O anda diyor yavaş yavaş dirilmeye başladı. Aynı eskisi gibi sabah sağlam oldu. Oturduk konuşmaya başladık. Sonra Şeyh Demirkülen Hazretleri Sağ Şeyhi. Onu ziyarete gittim. Durumu anlattım. Dedi evladım dedi o öl dedikten sonra, niye diril demedin dedi peşine niye o kadar beklettin dedi <gülüyor> niye diril demedin dedi dedim efendi hazreti bana böyle ilham geldi sonradan dedim ama çok şaşkınlık geçirdikten sonra dedim onun için İsmet babamız kudsesir ruh, risale kudseye buyuruyor Allahu Teala hazretinin muhi sıfatı var diriltici, mümit sıfatı var öldürücü e işte bir de be Allah'ın ahlak ile ahlaklarının Allah, ahlakların, Allah Teala'nın sıfatlarının mazharı olan velileri var. Her insan Allah Teala'nın bazı sıfatlarının mazharıdır ama bu üstün sıfatların mazharı olmak için üstün ameller lazımdır. Dolayısıyla hayat verici, öldürücü. Bak, öl dedi mi? Ölüyor. Diril dedim mi? Diriliyor. Ya bu nasıl olur? Ya bu nasıl olur? Sahih hadis şerif, sahih. Hadis-i Şerif'te, e, deccal meselesinde, deccal ne yapacak? Adamı öldürecek. Ondan sonra, hem de testereyle ortadan ikiye bitecek. Ondan sonra diril bakalım diyecek, adam cürecek. Şimdi inandın mı diyecek benim Allah olduğuma, haşa. O zatta ne diyecek? Şimdi daha iyi inandım senin deccal olduğuna. Nasıl kayaya çattık be diyecek, hiç mi sen bana uymayacaksın? Meğer Hızır Aleyhisselam'a çatmış. E bu hadis buharide var ya. buharide Müslüm'de var. Deccal adamı öldürüyor, diril diyor da. Şan-ı e öldürse, dirilse ne olur? Deccal Allah'ın mudil, saptırıcı ismine mazhar olmuş. Şan-ı hadi, yola getirici ismine mazhar olmuş. Abdülkadir Geylani'nin kabirden adamı kaldırdı. Sabittir. cevatirdir Hem de kaç yüz sene evvel ölmüş adam. Dolayısıyla... Evliyaullah'ın kerametleri peygamberlerin mucizeleri gibi haktır. Eğer üstünde göre Keramatul veli bi dar-ı dünya li hakkun fevmehlü'n nevali. buyuruyor. Dünyada velilerin kerametleri haktır. Onlar Allah'ın özel ikramlarına mazhardır. Bunu inkar etmek Kur'an-ı Azim-i inkar etmek olur. Çünkü Kur'an-ı azim da Meryem validemizin yazın kış meyveleri kışın yaz meyveleri cennetten geldiğini söylüyor. Bu keramet değil midir? Epeği Meryem Valide peygamber midir? Kadından peygamber olmaz. E dolayısıyla peygamber olmayanın gösterdiğine ne denir? Keramet denir. Belkıs'ın tahtını Yemen'den Süleyman aleyhisselam kim getirdi? Asaf bin Kitap ilmine sahip olan zat peygamber miydi? Değil. Peki nasıl getirdi bir anda? Keramet değil miydi? Kerameti inkar, Kur'an'ı inkar olur. Ama mesele şudur, bu zatın kerameti var mıdır, yok mudur? Özel birinden bahsedersek o ayrı dava. Özel birinden bahsedersek ama mutlak keramete inanmak erüsnet itikadıdır. E Şu ı Aksment Kudsesur Hazretleri'nin işte o zatı öldürdüğü ve dirildiği, hem dirilttiği kendi beyanıyla anlatıyor ki, başkalarının anlatmasından bin kat kuvvetlidir, kendi anlatması çünkü başkaları hani şeyhimdir diye çok sever belki mübalağa yapar diyelim ama kendileri asla mübalağa yapmazlar hatta kerametleri de gizlemeyi esas almışlardı hiç açıklamak istemezler ihmandan birisi anlatıyor Merv şehrinde meşhur Merv orada onun hizmetinde bulunuyordum arada da çoluk çocuğum var. Çok hasret kaldım. Epey zamandır. içimden geçiyor, gideceğim. Bir de haber geldi. Kardeşim Şemsettin ölmüş diye. Cesaret edip de diyor, izin de isteyemedim mübarek de. Emir Hüseyin, o bölgenin kralı. Ondan o beraberdi. Dedim ki siz bir izin isteseniz benim adıma. Böyle bir durum var. Cuma namazına çıktı. Mescid'den dönünce o krallar yanında aracılık yapıyor. Melikler, hükümdarlar yanında aracılık yapıyor ihvanın işlerine. Dedi ki efendi Hazreti, bu müridinizin kardeşi de ölmüş. İşte izin istiyor Buharaya dönebilim falan. Nereden çıktı dedi kardeşi ölmüş. Hayatta dedi. Kokusu yakından geliyor dedi. Birazdan da gelir belki buralara. Daha sözü bitmeden bu aradan çıkmış ne kadar zaman evvel kardeşi o anda geldi, geldi selam verdi. Bütün millet tahrip etti şaşırdı kaldı. Birinin öldü veya yaşadığı uzaktan şimdiki gibi telefon yok bir şey yok gayip haber. Mevla onlara bildiriyor. Basar sıfatı. Mevla basar sıfatı yani görme. E bu dostların görmesi. Mevla buyuruyor? Ben bir kulumu sevdiğim zaman فَيْذَ اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمَعُوا لَّذ۪ي يَسْمَعُ بِيهِ بَصَرَهُ لَّذ۪ي بي. Onun işiden kulağı olurum gören gözü olurum. Peki Allah'ın Celle Celaluhu kulağı olduğu kişi neyi duymaz? allah Teala'nın nuruyla bakan neyi görmez? Ya... Alaat-i Nehattar Hazretleri buyururlardı Efendi Hazretleri Bukhara'daydı Onun çok sevdiği bir dostu Harzem'de Mevlana Arif Hazretleri Bir gün İhvanıyla allah Teala'nın görme sıfatından bahsederken Hemen Başladı Mevla Arif Harzem'den çıktı. Saray diye bir yer var. O tarafa doğru yola çıktı. O yolda geldi. Şimdi şuraya geldi. Biraz durdu ondan sonra. Şimdi aklına bir şey geldi. Geri döndü Harzem'e. Yani ta kilometrelerce yüzlerce binlerce kilometre ileride efendim falan adam yola çıktı. Falan adam döndü. Şuraya geldi. Şuradan gitti. Efendi babamız Kardeşi Allah'a sürü burada İsmet Baba Tekesi'nde otururdu. Hangi ihvan nereden geliyor? Önceden söylerdi. Karakol var ya çarşamba karakolun oradan felancı geliyor derdi Hep görüyorlar Mevla'nın görmesiyle görüyorlar Onun sıfatıyla sıfatlanmışlar Ben onu gören gözü olur diyor Bukhari Hadisi kutsi hem de Bukhari Bukhari olmasa hadise kulup takacaklar Bazıları var ya işi gücü böyle hadisleri şey etmek karıştırmak ama bu harid mi? Hepsi duruyor. Hatta diğer bütün hadis alimleri bu hadisi inkar etmeye kalktılar. Bu haride olduğu için kimse inkar edemedi. Çünkü bu hari Kurandan sonra en sağlam kaynak. Ona dokundun mu? Hep gitti. Mevlabur yokulu kulumu sevdiğim zaman işiden kula olurum, gören gözü olurum ve devleti yaptığı şubiye ya, tutan kavrayan eli olurum. Verici devleti yemşiyip ya yürüyen ayağı olur. Ve firıvatın kün tü bir rivayet ben o olurum diyor işte o enel hak ben hakkım diyeni hallacın Mansur Hazretlerinin sözünü anladın mı şimdi subhani mağabeme şahani derken Beyazıt bestami ben beni tesbih ederim ne şanım ne kadar yücedir demesini anladın mı şimdi anlarsın anlarsın çok zor bir şey değil ben o olurum deyince iş değişiyor beyazıt kendini mi tenzih ediyor haşa Rabbini tenzih ediyor ama ben o olurum dedi Cübbenin içinde Allah'tan başkası yok dedi. Cübbeyi giymiş. Cübbenin içinde Allah'tan başkası yok. E bu adam kendini Allah tutuyor. Haşa ve kellâ. Ya ne diyor? Mevla buyuruyor. Ben bir kulumu sevince ben o olurum. Yani o kul aradan çıkar. Mevla kalır. Nefsini aradan çıkartması hasebiyle. Ama sen de bende ne arar böyle haller? Konuşmasından dinlemesinden bile tüylerimiz diken diken oluyor ağır kelamlar bunlar. Bizi aşan işler. Ama bilmek lazım. Yani şairin dediği gibi ve idalem tara el hilale faslem li'anas raahu absari. Adam dahadan takip yapmış, ayı görmüş, gelmiş aşağı diyor ki ben ayı gördüm, hilal doğdu diyor. Sen de burada İstanbul'da oturuyorsun. Apartmanlardan göğ gördüğün yok. Bırak ayı görmeyi. Her taraf kapanmış, sen de diyorsun ki hadi ben nereden gördüm? Ya kardeşim ben şimdi gittim Çamlıca'dan Kanlıca'dan neresiyse işte açık yerden takip yaptım güneş batarken ayı gördüm diyor. Sen de kalkıyorsun diyorsun ki yok ya görmedin. E kardeşim sen görmediysen görenleri bari kabul et. Venkun temezkumen feles bilaiqin kelamuk hazel miskü bi fahihin sen nezleliysen misk amber getirmişler her taraf kokudan geçilmiyor buraları sarmış adamın burnu tıkalı sinüzit tıkanmış basmış her tarafı Kokuyu burasına kadar yanaştırmış <Gülüyor> Nasıl koku hiç kokmuyor diyor ya. Anladık ama Sen burnuna kabahat bulsan Daha iyi olur Onun için Bizi aşan işler ama Ehli için kabul etmemiz lazım ki Bu makamlar haktır Evet Sonra O kıssayı dinleyenler Tarihleri Not ettiler. Mevla Arif Harzem'den Bukhara'ya gelince dediler Efendiler Hazretleri falan zaman, falan gün, falan saat şöyle buyurdu, sonra şöyle döndü şuraya gitti, şuradan geldi. Şaşırdı kaldı dedi. Hepsi aynen oldu dedi. Onlar da şaşırdık kaldı Abdullah Hocendi Kudşesiru Hazretleri Naksimene Hazretlerimizin yakın müritlerinden, kulefasından buyuruyor ki ben ona neden mürit oldum? Seneler evvel içime bir yangın düştü. Allah aşkı düştü. Hocant'dayım. Yerimde duramıyorum. Rabbime kavuşmak istiyorum ama yol meselesi. Yolsuz hiçbir yere gidilmiyor kardeşim. Bak buradan çıkıyorsun. Ankara'ya gidiyorsun otobandan yol lazım. Bir de yol gösteren lazım. Yol lazım yani şimdi. Yolsuz gidilmez. Şimdi dağdan bayırdan gitmek istersen eşkıya ya 40 defa soyulursun. Başına ne geleceği belli değil. Ana yollar varken ne uğraşırsın dağ başlarında. Nasıl gideceğim, ne yapacağım? Çıktım yola, Tirmize geldim. Hakimi Tirmize Hazretleri Kadir çok seneler evvel vefat etmiş tabii. Kaç yüz sene evvel. Orada Tirmiz'de yatıyor. Evliyanın çok büyüklerinde. Onun kabrini ziyaret ettim. Sonra Ceyhun Nehri'nin kenarında bir camiye vardım. Orada biraz daldırmışım. Vaktım iki tane heybetli pirifani Zuhuratta görüyorum. Camide dalmışım. Biri diğerine dedi ki bana birisi, ikisinin bir tanesi bana dedi ki bizi tanıyor musun? Ben dedi Hakimi Tirmizi'yim. Hakim Tirmizi Evliya'nın en büyükleri. allah Teala'nın Teala'yı mana aleminde bin kere gördü. Bin kere Rabbini gördü manada. allah Teala eli Sünnet'e göre manada ve rüyada görülür. Hakim-i Evliyan-ı Reisi, bu da Hızır Aleyhisselam dedi öbür zat için. Dedi evladım, boşuna canını çıkartma, çok zahmetlere düşme hani, susuz, uykusuz, Allah'a kavuşacağım falan, kafayı duvara vursan bile, bu işler öyle olmuyor, yolundan gitmek lazım. Senin dedi, aradığın, Mürşide kavuşup da mevlana kavuşman zamanın daha yaklaşmadı. Her şeyin vakti saati var. 12 sene sonra sene veriyor. 12 sene sonra Buhara'da Şeyh Bahauddin Nakşibend zamanın kutbu o zat sebebiyle Allah'a bulacaksın Allah. Ben ayıldım diyor. Bütün ızdırabım geçti. Çünkü neden bana bir gün verdiler, tarih verdiler. Ben Kendimi, canımı çıkarıyorum hani. Bir an evvel Rabbime kavuşayım ama her şeyin vakti, saati var. Hoca'n'de döndüm, yani memleketine. Bir gün sokakta gidiyorum. İki Türk mescide girdiler. Peşlerine düştüm. Başladılar, konuştular, oturdular. Ben de sözlerine kulak verdim. Baktım manevi yoldan, tarikattan bahsediyorlar. Kalbim onlara meyletti. Hemen gideyim de şunlara bir yemek getireyim. Yani böyle ikramların hakikaten şeyi var yeri var. Efendi azleri o zaman efendi babamıza geldiği zaman ilk diyor e tabi askeridi mesela çok bir haçlığı da yoktur o zaman hemen bir kilo mu iki kilo mu üzüm almış üzüm götürdün falan dedi hani efendi baba çok zengindi fakat ama dedi evladım dedi sana dedi bu tekke terbiyesini vermişler de bize öyle göndermişler dedi yani bir kilo üzüm de olsa tekke de şeyhine ve ziyarete giden de ne git bir hediye götürülmek sünnettir çünkü orada başka gelenler de olur herkes yer bunlar Güzel şeyler. Hemen dedi bir yemek şey ettim hani ikisi baktım mübarek insanlar camide başladılar Allah'tan bahsediyorlar manevi hallerden. Yemek getirdim önlerine, Bire, biri diğerine dedi ki bu da dedi, ne aşık dedi be, tam Allah'ın yoluna girecek adam ama dedi onların da şeyhi varmış o zaman, şeyhleri Şeyh İshak efendi, bizim pirimiz sultanımız dedi Şeyh İshak efendi'nin hizmetinde olsa bu çok istifade eder falan. Ben de zaten meraklıyım dedi hemen kimdir o zat falan nerededir adresi nedir? Dediler ki o falan nahiyesinde hemen gittim dedi. Şeyh Efendi'yi ziyaret ettim. Bana çok hoş davrandı, iltifatta bulundu. Bir de çocuğu var. O zatın çocuğu. Çocuğunda da ihlas eserleri parlıyor böyle. Ne zatlar yetişmiş canım dünyada. Bundan beter bir zaman belki daha ileride daha betere gelir ama. Kuraklık var, kuraklık. Adam kıtlığı var yani. Allah aşığını böyle mumla arasam bulamasın ben. Öyle zor bir zamandayız. Dertlisi yok. Çocuk diyor çok, Necip muhlis bir çocuk. Babasına dedi ki ben de birkaç gün orada kaldım falan. Babası şey Efendi, Şeyh İstak Efendi dedi ki, baba dedi bu müridin boynu kırıldı dedi. Yani çok boyun büktü. Siz buna ders vermiyorsunuz. Ne olur bunu e, i̇hvanlığa kabul etseniz, Şeyh Efendi ağlamaya başladı. Evladım dedi. Bu dedi Şeyh Bahattin Naksibendin evlatlarından olacağı bize bildirildi. Bizim buna yapacak bir şeyimiz yok, hükmümüz geçmez dedi. O demişlerdi ya o demişler diye onu 12 sene sonra bulacaksın sen. O, o arada yine tabii 12 sene bu. Birini buldu hemen, intizap etmek istedi. Hemen diyor döndüm yine ben hocende sen boş ver bekle bakalım işaretin zamanı zuhur etsin bir zaman sonra Buharaya kalbim meyletti Buharaya bir ziyarete gideyim hiç geri duramadım hemen yola çıktım derken Nakşimane Nazleri'nin orada olduğunu duydum zuhur etmiş işte şeyhlik yapıyor gittim ziyaret ettim Buharaya, onu görme şerefine nail olunca Buyurdu ki hiç daha beni tanımıyor, ilk gördü beni. Ey Abdullah el-Hocendi. hoş sefa geldin dedi. 12 senenin tamamlanmasına 3 gün var dedi. Ya bir hal aldı beni diyor, bir cezbe. Allah Allah. Hakikaten millet de bir şey anlamıyor şimdi bu millet oturuyor burada. Bana bir laf söylüyor ama yanındaki ne anlayacak onu? Ben anlıyorum işareti. Ne zaman ki, e, diğer ihvan tabi sonra soruyor onu, yanında soramazlar da Şeyh Efendi ayrılınca diyor, ne demek istedi, neydi senin halin kızsan, bir anlattım, şaşırdılar, kaldılar dedi. Üç gün sonra bana inayet buyurdu ve beni müritliğe kabul buyurdu. Şeyh Alaaddin Attar Hazretleri hem damadı hem halifesi anlatıyor. Bulutlu bir gündü diyor huzurunda bulunuyorum o zaman şimdiki gibi takvime bak bakalım biri 17 geçe öğlen oluyor öyle değil güneş hesabıyla takip yapıyorlar öğlen vakti girdi mi dedi bana sordu girmedi efendim dedim semaya bir bak bakalım dedi çünkü hava bulutlu güneşten de tabi güneş tam zeval ortaya gelmiş mi onu ölçemiyorsun bulut olduğu zaman bir baktım ki dedi gök kapılarına açılmış. Gökte perde yok. Baktım bütün gökteki melekler öğlen namazıyla meşguller. Allah, Allah Döndüm dedi ki şimdi ne diyorsun dedi. Girmiş mi vakit dedi. Demin yok dedim ya. Mahcup oldum dedi. Allah İstihbar ettim dedi. Bir zaman öyle çok ağırlık hissettim diyor. Yani hemen yok dedim ya. Bak bakalım dedi semaya. Ya. Bir müridi anlatıyor, beni bir iş için gönderdi diyor, baktım, şimdi kabri şerifinin bulunduğu yer Bostandı, şu anda yattığı yer. Müritler orada durmuşlar, ellerinde de işte kazmalar, çapalar. o arada şey efendi evinden çıktı. Dedi ki senin halin bu diğerlerine uymuyor, bir farklılık var sende ne, nedir, sebebi nedir? Efendim dedim ben sabahtan beri bunlar burada hizmetteymişler, ben geç geldim falan biraz mahcup halim var. Yani arkadaşlardan, kecikmemden dolayı. Sonra bu ara gitti o müritlere yemek hazırlıyor evde kendisi. Yemekleri hazırlıyor da onlara ikram edecek. Baktık diyor sonra onun evinden doğru bir genç delikanlı geliyor, havada uçarak geliyor. Böyle onun evinden çıktı, havada uçarak kuş gibi böyle uçuyor bir yerden bir. Yere. Bizim kafamızdan doğru bütün müritler diyor baka kaldık arkasından nasıl uçuyor falan. Ya dedi birbirimize dedik istersen bırakalım şeyi de işi falan şunu bir takip edelim bu nasıl adam mı kim bu uçuyor ya derken. Hazreti Şeyh Kaddir sallallahu aleyhi ve sellem evden çıktı. Durun dedi, geliyorum dedi. Biz de korktuk diyor. Geldi, halimizi gördü, döndü bana dedi. Bak deminki dedi, senin halin şimdi bunlara da aksetti. Hepiniz dedi, değişiklik hissetiyorsunuz. Değil mi şimdi? Evet. Bu uçan var ya dedi. Nesef'ten Buharaya gidiyordum dedi. Baktım yolda uçuyor bu. <gülüyor> bu genç dedi. Yaklaştım... Dedim ona ki, bana malum oluyor tabii onlar. Ricali kayıp Allah dostları, Me Mevla'nın manevi kullarının sohbetini niçin bıraktığında bu keder ve hasrete düştü? Bak bak bak bak. Biz şimdi bir uçan adam görsek ne deriz? Allah'ın en büyük velisi budur. Ya biz yolda yürüyemiyoruz, o tam uçuyor deriz. Uçan adama diyor ki, uçan delikanlıya niçin Allah dostlarının diyor sohbetini bıraktığında bu sıkıntıya düştü? Yani yüksek makamdan aşağı düşmüş. Aslında uçmak falan çok alçak makamlar. Evliya Allah için. Basit işler. Hele o göstermelikler çok basit işler. O da bana dedi, durumunu anlattı. Dedi ki, ben falan şehirdenim. Allah dostları, ricali kayıp. Beni sohbete kabul ettiler. Arkadaş olduk. Bir gün bir dağda oturuyoruz. Benim aklıma bir hanımla çocuk düştü. Hanımı çocuğu var. Allah için bırakmış, zikir yoluna çıkmış. Hanımlan çocuk İçimden geçer geçmez hemen onların keşfi açık zatlar bana dediler ki senin bizle işin yok senin aklından Mevla'dan başka şeyler geçiyor onun için beni ayırdılar Ben de diyor Naksimarser'e aldım onu getirdim altı gündür burada misafir ediyorum evde gittim size yemek hazırlarken dedi ben müsaade isteyeyim ben dedi Gidebilir miyim? Ben de izin verdim. E bir de çıktım dedi, bakın, bütün ihvan, adam uçuyor diye dedi, az daha peşte düşecek. Allah Allah. Evladım dedi, Celal tecellisi onda zuhur etmiştir. Mürit dediğin, ayağı sabit olmalı. Hiçbir şey onu yerinden kaydırmamalı. Şeyhi hakkında itikadı asla değişmemeli. Hızır aleyhisselam' da görse dönüp bakmamalı dedi. Çünkü bir mürşide bağlandığın zaman artık başka şeylere, kerametlere, keşiflere, başka bir velilere iltifat edip de acaba bu daha mı iyi, bu daha mı iyi? Bunlar adamın itikadını bozacağından bütün hali bozulur. Hakikaten Allah'ın dostları bu hal dediler. Buyurduk evladım, bu genç, bu manevi yolda Heybet tecellisine, Celal Satfa Galebesine mahlup durumdadır. Uçma mertebesi dedi en basit iştir. Havada uçmak diyor. En basit iştir. Çünkü sinekler de uçar. Ama bize göre, şu anda bize göre nasıl? Şu anda biri uçsa var ya, onu evliya bile, peygamberin bile dese millet ona ümmet bile olur. Bizim millete eşya çıkarsan şeyh diye baya mürit bulur. Öyle saf ve cahil bir millet var. Adam dese ki ben yeniden peygamber. Hiçbir şeysi yokken Mehdi'yim diyor. Hiçbir işaretin, bir kerameti yokken şimdi dünyada ne kadar peygamberim diyen var, haberiniz var mı? Keramet, bırak mucizesini. Zaten mucize istenir mi? Ne keramet var, ne bir şeysi var. Ancak yemek yiyor, içiyor benim gibi. Yatıyor aşağı benim gibi, onlara diyor ben peygamberim, ben Mehdi'yim, ben şuyum, ben buyum. Halbuki diyor, <gülüyor> uçsa bile basittir evladım uçmalar ya Allah dostlarının havası nezdinde yani seçkin veliler katında böyle uçmanın kaçmanın hiç itibarı yoktu Hasan'ı Basri mi olacak Dicle'nin üzerine seccadi sermiş namaz kılıyor suya batmada Rabahat'ın de olacak o da havadan uçuyor onun üstünden ne dediler? Dedi ki, seninkini balıklarda yapar, benimkini kuşlarda yapar. Mesele şeriatta istikamettir. Ya. Bunlar basit şeyler ama bilmeyen işi büyütür. Hatta ihvanlarından Şeyh Taceddin, Şeyh Efendi onu Kastarif'andan Buhara'ya gönderiyor. Yani şehir merkezine bir şey al diyor ona. Bir iki dakika geçiyor, alıp geliyor. Halbuki bayan mesafe var. Arabayla bile on dakikada gidiliyor, on beş dakikada. Şimdi. Birkaç dakika sonra geliyor. Müritlerin gözünden biraz gidiyor. Millet görmeyeceği zaman hemen uçuyor. Gidiyor. Alıyor ekmek. Geliyor. Tabi milletin dikkatini çekiyor. Ya iki dakikada bu. Buhara neresi, burası neresi? Bir kere diyor. Bu şekilde diyor. Bir uçtum. Baktım ki Naksben yolda beni uçarken gör çok ayıp bir şey tabi Şeyh Efendi'nin görmesi çok ayıp bir şey. Baktım diyor beni gördü diyor hemen o hali benden aldı diyor. Ondan sonra bir daha hiç uçamadı. <gülüyor> ya çok sıçtrama uç, uç, uçma böyle nürsitler alırlar. Ne kadar basit şeyler görüyor musunuz? Şimdi dünyada bir kişi bunu yapamaz. Yapabilse. Amerika mı Amerika bütün Rusya'da birinci astronot ilan edilir dünyada eşi olmaz ehlullah da adam hadi ne uçuyorsun diyor gel aşağı. alıyor ondan o hali ya Şeyh Hüsrev büyük adamlarından ashabının yücelerinden anlatıyor bir gün ziyaretine gittim baktım diyor havuzun başında bostanda konuşuyor yanında bir piri zat var ben onu tanımıyorum Selam verdim. O yanındaki zat kalktı. Bostanın bir kenarına geçti. Nakşimahatörü döndü bana dedi. Evladım bu Hızır Aleyhisselam'dır. Ara geliyor böyle. Görüşüyoruz. Ben diyor. Sustum hiç konuşmadım. Allah'ın izniyle de içimde ne içimde ne dışımda Hızır Aleyhisselam'a karşı bir meyil hissetmedim diyor. Şimdi ziyaret ettim. Yanındakini tanımıyorum. Ama o yanındaki kalktı bir kenara gitti. Ne dedi bana? Ben sormaz. Sorulmaz. Ayıp bir şey. Efendi Hazretleri bu yanınızdaki de bana bir tanıtır mısınız? Terbiyesizlik yapma. Böyle gidip de şeyhin huzurunda böyle şeyler sorulmaz. Yanındakine mandakine bakılmaz. Onun yanında başkalarının eli öpülmez. Başkalarıyla muhabbet eylesin. Şimdi nerede edep canım adam? Geliyor Efendi Hazretleri'nin yanında. O seni de bir tanıyalım. Sen de bir anlat. Lan sus da. Burada Allah'ın dostu var. Yok terbiye yok. Edep yok. Risale-i Hali diyebilmez, Risale-i Kuş şey bilmez. Hiçbir şey bilmez. İhvan olmuş, benim gibi kocaman sarığı sarmış, cübbeyi giymiş, kendisini şey zannetiyor. Mübarek adam, edep lazım. Nakşim Hazreti döndü, bana diyor, ben bir şey demedim. Bu Hızır'dır, dedi diyor. İki kere dedi diyor. Şimdi beni imtihan ediyor. Biz olsak, Efendi Hazretleri dese ki, bu Hızır Aleyhisselam dese, biz ne yaparız? Aaa Hızır Aleyhisselam! Öp elini ayağını! Ulan dur! Terbiyesizlik yapma! senin orada şeyhin var Biz, bizde hiç edep yok ya hiç diyor ne içimde ne dışımda, ne meyil var ne bir. sustum iki gün üç gün geçti baktım yine tekkenin bostanında aynı şeyh ile sohbet ediyor hızır aleyhisselam devamlı gelir giderdi bizim silsileyle çok irtibatı var iki ay geçti diyor buhara çarşısında baktım bu sefer tanıdım diyor hızır aleyhisselamı tanıdım artık yanında görüyorum ya bana tebessüm etti, ben de selam verdim, kucakladı beni diyor, halimi ahvalimi sordu, kasr adıfaana döndüm, dersmenlerinin bulunduğu köye, hemen eteğine sarıldım, ziyaret ettim, dedi ki Bukharacılar sırında Hızır selamla görüştün, değil mi? Hemen ondan e, muttalı oluyor bana, ama benim yani şeyhimden başkasına meyletmememe çok sevindi ve beni takdir etti diyor. Meşayıkta kıskançlık olur. Bu kıskançlık bizim bildiğimiz maada kıskançlık değil ama ne var? Bir insan bir kapıya bağlandığı zaman oraya samimi hizmetçi olması lazımdır. O zaman Abdülhakibar Vasi Hazretleri'nin müritlerinden bir eskiz yani paşalardan bir Geliyor, efendi babamıza geliyor. Halbuki oranın müridem ama, efendi babanın sohbetlerine geliyor, hat bir şeriflere kattırıyor falan. Ben de İsmet Baba'yı ziyaret ettim, diyor Ali Hadir Efendi Hazretleri. İsmet Baba kaç, yüz sene evvel ölmüş, efendi babadan yüz sene evvel, orada kabirde yatıyor. Kabirde ziyaret ettim diyor, dedi bana ki diyor, İsmet Baba kabirden. al kağıdı kalemi yaz. Çıkarttım diyor, kağıdı yazıyorum. Dedi bana ki şimdi İhvan bekliyor seni. Orada başka kapıya bağlı insanlar da gelmişler. Onların içinde oku bunu. Onu anlayan anlar. O işte paşa dedirtiyor o zaman Osmanlı'dan yani. Dedirtiyor. Ne dedirtiyor? Bir kıtmir yalını kangı kangı hangi kangı Osmanlıcada? Yalını hangi kangı kapıda yiyorsa o kapıyı hoşça beklemeli. Yani bir köpek nerede besleniyorsa ona kim et veriyorsa ona kim bakım yapıyorsa o ne yapacak? O kapıyı bekleyecek. Şimdi bu burada yemeği yede gidip de komşuyu beklersen ne olur? He? Bu tarafta ne der? Bir çıkar dışarı kimse yok bekleyen. He bu kadar et veriyoruz. Gidiyor öbürünü bekliyor. Hadi git o zaman o versin. Ya. Şimdi orada feyiz dağıtılırken orada değil Orada karavanaya gidiyor. E burada da irtibatı yok. Kablo yok. Buradan da bir şey alamıyor. İki taraftan da kurudu kaldı mübarek. Nereyle irtibatın varsa oraya devam edeceksin. Ama bizim bu sohbetlerimiz de şamil değil. Çünkü bizim bu sohbetlerimiz ne sohbetidir? Şerat sohbetidir. ilim sohbetidir. Biz burada tarikat, özel bir tarikat zikri, ayini, merasibi yapmıyoruz. Bu tabii zikir dersleri. katb-i şeriflerle ilgili geçerlidir. Ama bazıları... E diyorlar ki, efendim sen şuraya bağlısın, E onun için cübbeli hocanın sohbetine gitmen yasak. Niye yasak? Benim, bizim sohbetimizde hangi tarikate bağlı olursa olsun sohbetimizde yeri var ve gelmesi de lazım. Çünkü burada ilim öğretiliyor. Ha ilim meselesinde kimse ben bunu dinlemesem olur, dinlemem lazım değil diyemez. Herkes ilim almaya mecburdur. Ama benden almaya mecbur değildir. Ama ilim olduğu yerden almaya mecburdur. Dolayısıyla bu konuştuğumuz ayrı. Ama manevi intisap bakımından zikir dersleri, hat şerifleri vesaire de herkes kapısını hoşça beklemelidir. Ama ilim sohbetlerinde herkes ilimden istifade eder. Evet. Ulema adam biri anlatıyor, diyor ki Naksimendi Hazretlerinin müritlerinden bir cemaatle Irak'a gittik Irak neresi? Semlan denen yere ulaştık Orada mübarek bir zat var, Seyyid Mahmud Efendi Naksimendi Hazretlerinin Samimi sevenlerinden diye işittik Dedik hep beraber ziyarete gidelim, şeyhimizin sevdiği bir insanmış Gittik Dedik ki sizin şeyhimizle tanışmanız nasıl oldu? Uzak yok. Anlattı dedik Ben mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm Çok güzel bir mekandaydı Yanında da heybetli bir zat var Dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ben sizin sohbetinizle şereflenemedim Sahabeden biri olamadım. Bu benim için bir kayıp Sizin zamanınız ve asrı saadette bulunamadığım için O bereketten de mahrum oldum bu saadeti kaçırdığım için çok üzgünüm ama ne yapmamı önerirsiniz? Ben sizden asırlar sonra gelmiş bir ümmetiniz olarak. Ben nasıl kazanırım? Diye sordum. Dedi bana ki benim bereketime ulaşmak istersen aynı beni görmüş gibi fazilete ermek istersen Bahaddin Nakşibent'ten ayrılma. Şah Nakşibent. O yanındakini gösterdim. Eğer yanındaki Şah Nakşibent Hazretleri'ymiş. Yanındakini gösterdim. Ben ondan evvel Çağrın Akşemende Hazretleri'ni diyor, hiç görmüş değildim. Tanımıyorum. Resulullah'ın yanında gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayılınca diyor, ismini Resulullah'tan duydum. Bahauddin. İsmini kaydettim. Hilyesini çünkü açıkça gördüğüm için, o sonra unutulur biliyor musun? Aylar geçer, insan gördüğü şeyi unutuyor. Hemen şu şekilde, yüzü, cismi, bir kitabın üstüne diyor. Bir kitabı çıkarttım kütüphaneden kitabın üstüne... O zaman böyle bolluk yok her taraf defter kağıt. Kitabın kenarındaki boş yere kayıt yaptım diyor. Uzun zamanlar geçti. Bir manifotracı dükkanında oturuyorum. Baktım bir zat, nurlu ve heybetli geldi, oturdu. Epey de zaman olmuş o zuğratı göreli yani. Pek hatırlayamadım ama biraz biraz biraz aa, bu o zat. Resulullah'ın yanında gördüğüm, sallallahu aleyhi ve sellem Birden bana diyor, bir cezbe geldi, bir hal geldi, Allah Allah Ondan sonra biraz kendime geldim Dedim efendim, daha hiç tanımıyor öğretmiyor. benim evimi şereflendirir misiniz? Olsun dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir, her davet edilene gider. çocuk da çağırsa gider. Kalktı diyor, benim önümde yürüyor, ben de arkadan gidiyorum, benim evim mevimi bilmez ne sağa baktı ne sola baktı. Geldi evin kapısında durdu diyor. İlk kerameti bunu gördüm diyor. Çünkü benim evimi hiç görmüş değil. Eve girdi. Hemen orada benim diyor özel hücrem var köşede. Oraya girdi. Kütüphaneyi buldu. Kütüphaneden mübarek elini uzatıp bir kitabı çıkardı bana verdi. Sen bunun üzerine ne not almıştın dedi. bunlar çok büyük işler bir de baktım diyor tarihiyle beraber Rasulullah'a gördüğüm rüya sallallahu aleyhi ve sellem kayıt etmişim kitabın kenarına tarihe baktım 7 sene olmuş diyor 7 sene sonra bu rastlama olmuş sonra çok daha büyük bir hal geldi bana diyor artık kendimi kaybetmişim açılınca rahatlayınca beni lütufla mukabelede buyurdu ve müritleri arasına kabul buyurdu. Kapısına hizmet saadetiyle şereflendirdi. Onun için bu kapıya hizmet büyük kapı. Şimdi de efendi azlerimiz. Aynı. Hiç farkı yok. Kıyamete kadar devam edecek inşallah. Bu yol böyle devam edecek inşallah. Mustafa Efendi benim hocam Hasan Efendi'nin abisi. Mustafa Kılıçoğlu Hoca Efendi. O diyor Resulullah'a gördüm. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi 80 yaştan mübarek zaten. Bir de yanında efendi azleri. Net böyle gördüm diyor. Aynı böyle bir şey. Sabah geldim efendi azlerim, o küçük odası vardı eskiden minarenin altında. Küçük odada ziyaret ettim. Dedim efendi azleri. Dün gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. İşte anlattım bir şeyler. İlerisini anlatmadım. Dedi bana yanında kim vardı? <gülüyor> Çok dedi hemen anladım dedi. Yani haberdar. Sen rüyada gördüğünden haberdar. Efendim ne gördüğünden haberdar? Hangi gördüğü haberdar? Denizli İbrahim Efendi bizim Allah selamet versin. Ali Haydar Efendi'den o. Efendi babayı diyor gördüm. Sakalı kesilmiş. Rüyada sakalsız gördüm. Sabah da gittim ziyaretine. Herkes elini öpüyor. Ben de elini öptüm Ali Haydar Efendi. 140 okka mübarek. Heybet. Kimse konuşamıyor. Ömer Nasuhi bilmenler falan kimse konuşamıyor. Hepsi. Ben küçücük diyor, talebeyim o zaman, elini öptüm diyor böyle gideceğim tuttu, ne rüya gördün anlat bakayım, bir dedi ki korkma anlat, o çünkü korku sizi sakalsız gördüm diyeceğim şimdi, korkma dedi, dedim sizi sakalsız gördüm, evladım sen bir sünnet terk ediyorsun kendini gördün dedi, hakikaten de diyor bir sünneti terk etmiştim o ara diyor, ya bu dostlar yani bunlar. Aynı işler. Ben size ne anlatıyorum ya, adam Bandırma'dan, Kemalbaşa'dan neşe getiriyor kaz. Hanımına dedi ki Fatma adı ne? Fatma dedi, bir kaz hazırla da dedi, tekkeye gelecek, Ali Adil Efendi Hazreti ziyarete, hediye getirecek. Sünnettir, hediye getiriliyor. Antika adam işte, aklından da nereden geliyor, insanın böyle geliyor. Kazın da butları şişmamış, bu kazın da butları dedi, Ama senin butlara benziyor dedi be. Ne tavlı kaz demiş kadına. <gülüyor> Almış o kazı da getirmiş. Efendi babaya hediye neyse bir şey yok. Öpmüş ziyaret tam gidecek. Evladım dedi. Kazın butunu karının butuna benzettin dedi. Bize mekruh oldu şimdi bunu yemek dedi. <gülüyor> Var mı böyle bir şey be Adamın ta bandırmada karısına ne dediğini söylüyor ya. Bunlar böyledir kardeşim. Tamam mı? Adam hanımıyla ters ilişkiye giriyor. Haberi var. Yatak odasındaki mahremde. Sabah sohbet diyor ki bak böyle bir haram işleyen var içinizde diyor. Haramdır diyor baştan. Bir şey yok. Adam yine bana demedi diye yutturdum zanetiyor. Bir daha bir daha dedi ki bana dedi konuşturmayın beni. Bak ismini de veririm rezil ederim dedi. Adam korkudan o günahı terk etti. Her şeyden haberi var zeynep. Yatak odana da. Mevla buyuruyor ki, ben onun gören gözü olurum. Buraya dikkat ediyorsunuz işte. Kafanızı çalıştırın. Bukhara'daki bir rıza dağıtıyor. Aman burası acayip. Bu kıssa çok acayip. Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın mülakat kıssası var ya. Biliyor musunuz onu? Ben anlattım çok sen evvel. Her dakika size anlatacak değilim ki. Ha, dinleyen dinlemiş. Evet. Bu kıssada ibret var. Bu arada bir ihban kendisini davet etti. Akşam ezan okundu. Molla Necmettin Da Derk, Da Derk adı. Dedi ona evladım. Ben sana ne emredersem yapar mısın dedi. Dikkat. ''Yaparım efendi hazretleri.'' dedi. ''Peki dedi, bir şey çalmanı emretsem, hırsızlık yapmanı emretsem yapar mısın?'' dedi. ''Yapamam efendi hazretleri.'' dedi. <gülüyor> ''Dikkat! Niçin evladım?'' dedi. Bu da hocalık taslıyor şimdi. ''Yani Allah'la aramızdaki hakları dedi. tevbe ederim, kefaret olur ama.'' dedi. ''Bu hırsızlık kul hakkına girer.'' dedi. ''Kul hakkında dedi. tevbeyle de kurtaramam sonra.'' dedi. bak vah, vah, vah. Naksimendi bir de.'' İlim satıyorsun mübarek adam şimdi ya ne ayıp şey ya ne ayıp şey ya Ya konuşma mübarek adam dediler ki hocanın yanında dilini evliyanın yanında kalbini Efendim zenginin yanında keseyi sakla Ayıp yani adam trilyon Bu buda kalktı Yemekleri ben ödüyorum E mübarek maaşın 20 milyon zaten ya yemek tuttu 40 milyon ya rezil olmanın bir lüzumu yok Bırak zengin herif ödesin ya sen yemene bak Adam evliya, Allah sen buradan fetva veriyorsun ya. Sus be ya. Neyse. Şimdi dedi bu hırsızlık dedi kul hakkına girer dedi falan. aa bir de konuşuyor. Buyurdu ki mübarek, madem emrimizi tutmuyorsun, çık ikvanlıktan. Bırak bizim yanımızı, sohbetimizi dedi. Aman efendim bir feryat, bir fıkan, bağırmak, ağlamak, yeryüzü dar geldi. Duramıyor dünyada. Tövbe etti, pişman oldu. Daha hiçbir emrince isyan etmeyeceğim dedi yandaki ikvanlarda şefaat ettiler bu da zor imtihan ha yani bu çok az yaparlar böyle şeyi dediler efendi hazret merhamet buyurun Şehrin. affedin falan tamam dedi affedin bir şey. sonra onu da o da yanlarında ikvandan bir cemaat semerkant kapısında bir mahalleye gittiler Şey efendi aynı hadiseden sonra bu bir imtihan oldu böyle bir konu yok geldiler bir yere bir evi gösterdi İhvanlara. Dedi ki duvarını kırın. Bu evin. Girin. Falan yerde eşya dolu, mücevher altın kıymetli mal dolu bir kese bulacaksınız. Onu getirin. Yani evin içindeki kesenin yerini de söylüyor. Sen böyle bir zatada ''Niçin böyle diyorsun Efendi Hazretleri? Burası adamın evi, kimin evi, kimin nesini ne ayıp?'' Böyle konuşulur mu ya? Ama ona söylemedi. O demin söyleyeni katmadı işe. Sen dedi dur. Öbürleri laf dinler dedi. Laf dinleyenler yapsın. Gittiler. Bir saat falan. Evin dediği köşesine gittiler. Oturdular. Efendim şeyi aldılar. Buldukları şeyleri getirdiler. Sonra çıktılar, dedi. Oturalım. Biraz ileri gittiler, oturdular. Bir saat geçmedi. Köpekler bağırıyor. Havlamalar, sesler kıyamet. O demin ki Efendi ile diğer bazı ihvanı eve gidin şimdi bakın bakın bana dedi. Bir de gittiler, baktılar ki hırsızlar başka bir tuvaleti delmişler. Girmişler. Hiçbir şey bulamamışlar. Bayağı yüklü bir keseydi o. Naksimendi Hazretleri evin sahibine acıdığından öbür hırsızlardan keçeyi kurtarıyor. Dikkat et şimdi. Aynı Hızır Aleyhisselam'ın işi gibi ya. Geminin tahtası meselesi yani. Onun için ne diyor? Bir mürşidi kamille mürit olan insan her şeyin hikmetini sormayacak. Bazı şeylerin hikmeti sonra çıkar. Ama seçerken mürşidi seçecek. Bak, kapak alırken seçiyorsun, karpuz alırken de seçiyorsun, öyle önüne gelene şeyh bağlanma. Böyle hıyar alırken seçiyorsun da, mürşit seçiminde çok hassas olacaksın. Ama bir mürşidi de seçtim mi bir defa? Evet, ona itaat edeceğim. O hususi laf dinlemeyeni gönderdi. Dedi, git git bakın şimdi evin durumuna. Hırsızlar bir şey bulamamış. Hırsızlar birbiriyle konuşuyor dediler. Herhalde önceden başka hırsızlar girmiş görüyor musun dedi. Duvarı da delmişler. Onlar almış götürmüşler. Bunlar şaşırdı kaldı. Evin sahibi de bir bostanda. Naksimene Hazretleri bir müridine verdi o keseyi. Dedi evladım dedi bu evin sahibi falan yerde. Git oraya keseyi teslim et. Ve bizim dervişlerin evine uğradığını vaziyeti böyle böyle... Senin mallarını hırsızlardan kurtardığımızı söyle dedi. Ondan sonra da o Necmettin Efendi'ye döndü. Evladım dedi, baştan emirimizi tutsaydın kalbine hikmet kapıları açılacaktı dedi. Ledün ilmi başlayacaktı dedi. Kaybetti ledün ilminden nasibini yaksırıyor. İşte bu iş böyle. <gülüyor> evet. Bir ihvanı diyor, Şeyh Efendi bir gün beni ziyaret etti. Bu Un yok, buğday yok, ekmek yapamıyorum. Çok utandım çok ettim. Mubarek kendisi de dedi bir torba un getirmiş. Dedi evladım unumuz yanımızda dedi. Bundan ekmek yap. Ben de yalnız dedi. Bizim geldiğimiz yere şimdi bütün dünya duyan geliyor duyan geliyor yüzlerce binlerce ikvan geliyor her taraftan efendi hazretleri falan yerde. Şimdi dedi sen gariban adamsın ekmek de yok. Bu buğdayı dedi seni bu unu dedi sen ekmek yap azmış çökmüş karıştırma dedi sen bunu kimseye de durumdan haber verme biz burada dedi bayağı kalacağız dedi mübarek diyor ki adam getirdi şu kadar un diyor on ay kaldı diyor on ay bütün dünya mürit ihvan ahbab gelen duyan geldi on ay ne demek ya yüzlerce binlerce insan geldi geçti diyor o torbadaki un aynı duruyor yiyor da yiyor millet yiyor da yiyor dedik evladım kimseye haber vermezsen gariban adamsın biz yük olmaya gelmedik unumuzu getirdik dedi bundan dedi bir ordu yese toyar dedi yani sonra diyor kendisi ayrıldı ben de işte gittim bizim hanıma söyledim bu hanımlara söylemeden olmuyor ki işte hanıma söyledim hanıma söyleyince de gazeteye ilan vermeye lüzum yok Şeyhin emrini dedi, kırdım dedi. Bereket gitti, buğday bitti dedi yani. Bir de baktım dedi, buğday iki ekmek yapınca bitti dedi un. İki ekmeklik un varmış. Ona yedi bütün millet tabii ki. Ya o zaman dedi çok mübareğin dedi velayetinin kemaline yakınım kuvvetlendi dedi. Evet. Şeyh Muhammed Said kutse şur anlatıyor. O öl dediği değil mi? Baştan anlattık ya. Bir gün diyor Tam ders yapıyorum diyor. Yanında da oturuyorum. Efendim. Karpuz ne zaman oluyor? Yazın mı? Kış zamanı neyse. Canım karpuz istedi diyor. Allah. Ama bu hatırlı adam. Dedim efendi hazreti bir karpuz olsa da yesek ya. Allah Allah. Mevsim değil bir şey değil. Yakın yerden de dere geçiyor. Bostanın aşağısından. Dedi git dedi şu suya. Hemen git dedi. Gittim diyor, baktım diyor. Taptaze yeni kopmuş karpuz geliyor suda. He? Ne kolay işler değil mi? Allah, Allah. Halbuki dünya bir araya gelse yapılacak işler değil. O zaman için. Şimdi seralardan meralarda yetiştiriyor bir şey ama o zaman kışın yaz meyvası, yazın kış meyvası Meryem anamıza geliyordu cennetten. Ama Allah dostlarına bunlar. Ne dedim sana o da keramet, bu da keramet. Çünkü Meryem valide peygamber değil ki. Şeyh Alaatü'nü Hazretleri anlatıyor. Kış mevsimi Emir Hüseyin vardı yanında hizmet eden. Dedi ona evladım dedi, çok odun yığı dedi, çok odun yığı dedi. Odun yığı yığı Daha biraz geçmeden ikinci gün bir kar geldi. 40 defa kalkmadan yağıyor, kalkmadan yağ. O zaman harzeme gitti. Şeyh Şadi de yanında hizmetindeydi. Haram ırmağı var. Irmağı gelince dedi, yürü sudan gitti. Suyun üstüne. Şeyh Şadi korktu. <gülüyor> Batarım diye. <gülüyor> ya mübarek. Sana kim emrediyor? İşte bizim efendislerinin sözü. Sana deseler gidiyor şu makara ipliğini İsmaila'nın etrafına dola. Ondan sonra da tutacak, Fatih ne götür. Sen şimdi diyor burada felsefe yapıp da mantık yürütürsen ya bu makara ipli bu cami çeker mi? Çekse bile benim kuvvetim yeter mi? Bu cami Fatih'e gider mi? He o zaman diyor sen hiç diyor şeyi çekme. Sana dediler ki laf tut. Sen diyor makarayı bağla döndür. Ondan sonra Bismillah. Zaten onlar getirecek onu. Onun için sana onu söylüyorlar ama sen bu bunu çeker mi? Bu buradan gider mi? Dediğin zaman da şey yok. Diyor sana ki şuradan yürü suyun üstünden. O da korktu mübarek adam. Birkaç kere de emretti yani. Yürü diyorum sana dedi ya. Yürümüyor. Şöyle diyor. Bir heybetli baktı diyor. O da Şeyh Şadi kendinden geçti diyor böyle. Ondan sonra böyle bir ayıldı diyor. Ayılır ayılmaz. Bismillah dedi diyor. Hemen ayağını suyun üstüne koydu. Efendi Hazreti de arkasında nasip gidiyor. Irmağa geçtiler. Koca ırmağa. Ondan sonra. Bak bakalım dedi. Ayağındaki meste dedi ıslaklık var mı? Bir baktı diyor Allah'ın kudretiyle hiç ıslaklık bile yok. Nedir bu zatlar için bu meseleler? En aşı. Bir gün ihmandan bir arkasında gidiyor, mübarek dönden gidiyor. Ya dedi bu kadar zamanda dedi, peşinde gidiyoruz ama bir kerametinde görmedik dedi biliyor musun? Millet keramet hastası ya. İçinden yani. Hemen bir döndü şöyle. Evladım dedi bu kadar günahlarla batmadan yürüyorum dedi. Bundan büyük keramet olur mu? Hem keramet gösteriyor, hem de tevazu gösteriyor. Bu kadar günahlarım var diyor, batmadan geziyorum diyor. Allah Allah! Büyük, büyük, çok büyük! Ya! Kandesallahu aleyhi ve ki dedi, şu elimi şöyle kımıldatsam, küçük, büyük kimse kalmaz, bütün buhara ehli dükkanı işi gücü bırakır, hepsi tekkeye gelirdi. Allah! Mübarek elini diyor, şeyine koydu tam o arada. Ben de diyor elim cübbesinin kenarına doğru gözüm <gülüyor> değdi. O anda bir hal geldi bana kendimi kaybettim. Ondan sonra öyle uzun zaman kalmışım diyor. Bir ayıldım diyor. Ne ev kaldı ne dükkan kaldı diyor. Doğru gittim Tekkeye intihab ettim onun yakınları arasına girdim. Ma'rifetullahi haramun ala kalbi beheddin levlam tekun. Bidayetü Nihat Ebü Beyazıt Bestami, Ariflerin Sultanı ama Çağındagı Hazretlerin kelamına bak. Eğer diyor benim manevi yoldaki başlangıcım Beyazıt'ın sonu kadar değilse yani onun sonunda ulaştığı noktadan ben başlamadıysam Allah'ı bilmek Bahattin'in kalbine haram olsun diyor. Ha onun için evliya oğlu Ubeydullahlar ve evliya da diyor ki Nakşibend Hazretleri'nin bu sözü mamalı Beyazıt Bestami onun da şeyhi. Hepimizin şeyhi. Silsilemizde var. Ama şu hadisi şerife dikkat edelim diyor. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetimizde mottarlı rabbi ila icra ve lükhayru ümmetim ilk bahar yağmuruna benzer ilk damlası mı hayırlı son damlası mı hayırlı belli olmaz diyor. Onun için Beyazıt ümmetin evvelindedir. Naksimanser ona göre ahirdes kalır. 600 sene aralarında efendim 500 sene aralarında var, 400 sene var, 500 sene var ama benim ümmetimin diyor başım mı hayırlı, sonu mu hayırlı bilinmez diyor. Bazı sonra gelenlerde öğleleri var, öncekileri geçenler var. Onun için bu sözler yerinde. İhvan'dan birisi diyor bir gün dedim, efendi dua ederseniz bir erkek çocuğum olsun. Yani millet de siparişçi ya, çocuğum olsun da demiyor, bir de erkek çocuğum olsun, ısmarlama. Dua buyurdu diyor, hemen bere duası bereketle bir oğlum oldu diyor. Biraz sevindim, peşinden çocuk öldü diyor. Gittim dedim efendi hazretlerim, böyle böyle, dedi evladım, sen bizden çocuk istedin, yaşasın demedin ki. <gülüyor> çocuk istedin, dua ettik, Allah da verdin, verdin. tamam dedi. Ben yine dua edeceğim, bu sefer iki çocuk verecek, uzun da yaşayacaklar, dedi. Pazarlıkları görüyor musun? Hesapları görüyor musun? Allah'la aralarındaki nazı niyazı görüyor musun? Hiç Allah mahcup eder mi dostunu? Birkaç gün geçmeden diyor, iki oğlum birden oldu diyor, ikiz. Bir zaman geçti diyor, birisi hastalandı diyor. Ulan yine ölecek zannettim diyor, tutuştum diyor. Halbuki dedi sana ki, bu sefer uzun yaşayacaklar, ne karıştırıyorsun? hemen diyor geldim diyor efendi hazır efendim dedi o benim oğlum dedi sen ne uğraşıyorsun sana ne dedi şimdi i̇şte dedi karıştırma o çok hasta olacak dedi hepsinde de şifa bulacak dedi hakikaten de buyurduğu gibi o çocuklar ikisi de uzun ömürlü oldular bir tanesi çok hastalık geçirmesine rağmen uzun zaman yaşadı <gülüyor> Harif Dikkerani Hazretleri, Seyit Emir Külal'ın halifelerinin büyüklerinden Nakşibendi Hazretleri'nin de abisi konumunda 30 sene ona hizmet etti. Bu büyük veli. Diyor ki, bir gün Nakşibendi Hazretleri'nin ziyaretine gittik. O da onu ziyarete geliyordu. Kasra Harifan'da. Bu oraya döndük diyor. Dervişlerden biri. Başladı Nakşibendi Hazretleri'nin konuşma. Allah. Ya dedik kardeşim. Sen bu zatı tanımıyorsun. Konuşma. Suizan, Allah dostlarına karşı kötü düşünme, edepsizlik caiz değildir. Yok dedi, ben konuşurum, şudur budur derken bir arı geldi, ağzına girdi. O anda onu ısırdı ama bir ağrı çekti. Dilini ısırmak, dil çok zor. Dilini eşek arısı soksun derler yani. Bu dilini soktu mu, demek ki çok bağırıyor adam. Bir elem, bir keder, duramıyor, duramıyor. Hemen dedi, dedik ki ona, bu senin Şeyh Efendi'ye edepsizden der demez arı geldi çok ağladı, tövbe etti. Tamam da o anda iyileşti. Allah. Dostların işi böyle. Kapçak Sahra'sın askerleri ordusu Buhara'yı kuşattı. Buhara ehlinden çok insan öldü. Ortalık kılıyor. Kıtlık başladı. Giriş çıkış yasak. Ya dışarıda muhasara var. Hükümdar Necip Hazretlerine haber gönderdi. Seçkin adamlarını gönderdi. Biz düşmana mukavemetten aciz kaldık. Hükümdar olsan ne olur? İşin düşer evliyanın duasına kalırsın. Ya bir var silah ordusu bir var dua ordusu değil mi? Dua ordusu olmadan öbürü ne yapacak? Bütün tedbirlerimiz bitti. Sebepler tükendi. Bu zalimlerin şerrinden sığınağımız Allah'tan sonra siz kaldınız yani. Allah'a vesile. Allah'a yalvarında Müslümanları kurtarsın. Şu anda tam elden tutma zamanıdır diye kral Haber gönderdi. Mubarek buyurdu ki bu gece yalvarırız. Bakalım Rabbul İzzet ne yapar? Allah Allah. İmsak atar atmaz hemen müritlerinden biri dedi doğru git hükümdara haber ver. Altı gün sonra bunlar kuşatmayı çözecek gidecekler, defolacaklar. Altı gün. Bu gece müjde geldi gece dedi. Hakikaten emrinize müjde edin. Buhara ehli bütün sevindiler. Tam altı gün sonra tümüyle asker kuşatma kalktı. Buhara ehli halas oldu. Elhamdülillah. Şeyh Cadihan atıyor. Şeyhin muhabbetiyle saadete erdiğimde Allah yoluna harcamak, vermek, ihvanı tercih etmek bana çok kolay gelmeye başladı. Bir gün 100 dinarım param birikti. Hanımım da dedi bana ki yahu herkese dağıtmaya başladın. Bu Ben Hazretlerine mürit oldum Fakir fukaraya dağıtıyorsun. İhvana dağıtıyorsun. Fakirleri yediriyorsun. Bir para biraz kenara koy. Kötü güne lazım olur. Bizim karım milleti efendim, öyle de demezler. Onlar derler ki kenara koymasan bana ver. Ben ayakkabı alacağım. Şunu alacağım, bunu alacağım. Kenarda da bir şey kalmaz. Yine o zamaninkiler... Ben de diyor işte tam diyor teslim olamadığım için Çoluk çocuğa uydum diyor Gittim Buharaya Bir şeyler aldım eşya aldım Bir şeyler aldım biraz da param kaldı Geldim efendi hazretlerini ziyaret ettim Kastarifanda Arifan'da huzuruna gittim Dedi ki Buharaya niye gitmiştin sen? Şimdi param vardı da alışverişe gittim demiyorum güya. Dedim efendim bir işim vardı da Onun için gittim Dedi ki aldığın dedi hep saydı şimdi. Neler aldımsa sayıyor. Şunları getir dedi. Allah Allah. Satın aldıklarını getirdi. Hemen getirdim. Getirdim de daha bir şey yok. Yani aldığım eşyaları getirdim. Dedi o yüz dinardan kalan parayı da getir dedi. ya adamın içini dışına çıkarırlar. Kalan parayı da getirdim. Baktı böyle. Evladım dedi. Allah'ın havlu kuvvetiyle istesem şu dağları altın yaparım dedi. Fakirlerin, dervişlerin dediği dünya malına ihtiyacı yoktur. Ama bizim bu gibi şeylere itibar etmemiz yakışmaz. Bizim bakışımız, görüşümüz bu alemin ötesindedir. Biz cenneti görüyoruz. Oradaki köşkleri, sarayları görür. Dünyanın taşını, toprağını. Ne yapacağız? Ama Allah yoluna bir şey verdiğin zaman, Allah yoluna harcama yaptığın zaman Hiçbir şeyin eksilmeyeceğini Allah Kur'an'da sana haber veriyor. Sen nasıl böyle stok yapmaya başlarsın dedi. Bir daha nasihat ediyorum, stok yapmayacaksın. Dedi. Geleni Allah yoluna vereceksin. E yarına Allah kerim diyeceksin. Kardeşim sen diyordun ki yarın aç kalırsak. Oho Yahudi misin sen ya. O Yahudi kafası o. Dünyanın en zenginleridir. Açlıktan öleceğiz diye de korkarlar. Ya e sen Müslümansan sen ne açtıktan öleceksin. Ve manfaati müfuh Siz ne verirseniz o yerini dolduracak diyor Allah. Kur'an söylüyor dedi evladım senin imanın böyle olması lazım ki vermekle eksilmez diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer sen eksiliyor zannedersen imanın zayıf. Nasıl manevi yolda ilerleyeceksin? İlerleyemezsin. Evet. Kerametleri çok çok çok çok hangisini Anlatsak ancak vefatı bölümüne gel, gel, gelelim. Muhammed Miskin Hazretleri kıymetli adamlarından anlatıyor. Buhara'da Evliyaullah'tan biri vefat etti. Efendi de onun ailesine başsağlığına gitti. Fakat o zatın çoluğu, çocuğu, yakınları, adamları Öyle feryat yıkan ettirerek İslam'a uygun değil. Naksimene Hazretleri de e, pek kerih gördü bu işi ama dedi nasihat etti yani yapmayın böyle bağırılmaz edilmez feryat yasaktır. Onlar da bu sefer ya siz bizim adamımız yakınımız ölmüş işte başımızdaki büyüğümüz ölmüş siz niye bize böyle tenkit yapıyorsunuz falan. Buyurdu ki kattesallahu sirrahû nasipse dedi benim de ölümümü görürsünüz benim öleceğim zaman geldiği zaman bütün dervişlerime nasıl ölünmesi lazım olduğunu da öğreteceğim." dedi. Hayatları bir ders, ölümleri bir ders. Evet. Ben diyor bu sözü hiç unutmadım diyor Molla Miskin Hazretleri. Baktım seneler sonra efendi hastalandı. Naksimenezeri hastalanınca son hastalığında tekkeye girdi, halvete girdi. Bütün ihvanı geliyor, halifeleri görüyor. Hepsine uygun vasiyetlerde bulunuyor. Sen şöyle yap, sen şöyle yap, sen şöyle yap. Hiç son nefesine kadar nasihatı bırakmadı. Gelene nasihat yapıyor, ona ne lazımsa o vaazı yapıyor. Herkese lazım olanı yapıyor. Ondan sonra mübarek ellerini dua ile kaldırdı, dua yaptı, yüzüne sürdü, Rabbine kavuştu diyor. Ben göstereceğim dedi nasıl ölmeleri, ölecekler. Nasıl ölünürmüş. Böyle yapıyor, ellene açıyor, dua yapıyor, yüzüne sürüyor, diyor. bu Mübarek insanın her hali başka. Alaaddin Attar Hazretleri tabi diyor, e, kayınpederi de olduğu için devamlı yandı, ağır da hastalandı. Yemek de yemişti üç kalmıyor. Oradan, yattığı yerden der, Ala! Yemeğini iyi ye, dersine iyi çalış. Ben diyor tabi iştahım kaçmış hasta diye, o görüyor benim az yediğimi. O vaziyette bile bana, yemeğini iyi ye, dersine iyi çalış. Derse çalışmak için kuvvet lazım tabi hepten, güçten, kuvvetten düşecek kadar da açlık nakşitarıkında bu şekil riyazatlar yok. Şeyh Ali Damat Hazretleri buyuruyor, Bana dedi ki, şurada mezarımı kaz dedi. Şimdi yattığı yeri kazdırdı, mübarek. Ben de tamamladım, içime geçti ki kim halifesi olacak acaba, mübarek başını kaldırdı dedi. Evladım dedi, bana uymak isteyen Muhammed Parisa'ya uysun, radıyallahu anh. İçinden hemen, yani geçeni söyledi. şeyh ne alaat diyor, vefatında yanındaydık, Yasin Suresi okuyorduk, tam yarısına geldik, nurlar parlamaya başladı. Her taraf nura boğuldu, o zaman kelime-i tayyibe, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah derken, Vefat etti. Kaddesallahu sürrehu 74 yaşında Rabi'ül ayında 791 yılında Allah şefaatlerine na ile eyleye O bostanda emrettiği yere defnedildi. Evet bizler de orayı ziyaret ettik. Elhamdülillah Allah sizlere de nasip eylesin. Üzlet ehlinin kutbu zamanın ehlinin bereketi Şeyh Abdülvehhab Kudüs Hazretleri anlatıyor ki Nakşibend hazretlerinin e, defninde hazır oldum gömülürken bulundum diyor tabi bütün evliya orada halifeler orada dünya meşayih orada ricali kayıp orada, Hepsi orada. keşif eli bu zat abdülühaf hazretleri efendi hazret çok anlatırdı bunu tam mübarek yüzünün cihetinden kıbleye doğru yatırılıyor ya kıble tarafından efendim, cennete doğru bir pencere açıldı diyor. Ben görüyorum diyor. Keşif ehli. el kabr i mâraudat i ı cinan Hadiste diyor kabir ya cennet bahçesidir ya cehennem çukuru. Allah bize de cennetten pe peçe açılmasını nasip etsin inşallah. Hemen diyor iki tane cennetten huri kızı yanına girdiler. Ve Kemal-i Edeb'le selam verdiler. Dediler ki Efendi Hazretleri eklâmül kerama olan Rabbimiz Tebaraka ve Teala bizi yarattığı günden beri sizin hizmetinizi bekliyoruz. Sizin için yaratıldık yani. Nakşibend Hazretleri buyurdular ki <gülüyor> Horilere ben sizi kabul ettim. Fakat ben Allahu Teala ile ahitleştim. Yani Rabbimle sözleşmem var. Şekilden misalden münezzeh olan cemalini görmekle şereflenmedikçe ve benim tarikatime intisap eden benden hak sözleri işitip onunla amel eden ve benim yoluma giren bütün ihvanıma şefaat etmedikçe cennet nimetlerinden hiçbir şeye dönüp bakmayacağım işte bunu efendi hazretlerinden çok dinledik İnşallah o yolun Rabbi müntesiplerinden eyler, sevicilerinden muhiblerinden eyler cennete de onun şefaatiyle girmek nasip eder inşallah evet. efendi hazretlerimiz, efendi babamız, silsilemiz yoluyla Allah bizi de onlara ekler inşallah evet. amin evet yollarında gidersek Allah ayırmaz inşallah. evet büyük zatlardan biri yakınlarından biri diyor ben diyor çok uzak bir yerdeydim vefatın haberini aldım çok üzüldüm İken içimden geçirdim ki artık tarikattan yani şey alamayız o da vefat etti ben yine ilme döneyim medreseye yani tahsile başlayayım o zaman ki medreseye diye içimden geçirdim o gece rüyamda geldi o gece rüyamda geldi bana. Şu ateo okudu adıbilla. Ma Muhammadun illa Rasul. Qad khalet min qablihi Rasul. Efäimma taqtila. Qalib tum ala agabikum. Fmayan qalib ala agbehi. Flayi ydrra Allah şeya. وَسَيَجِزِ اللّٰهُ شَاكِر۪ينَ Nasıl ki Resulullah ölünce bu ayet geldi. Onun ölüm haberini duyanlara Mevla buyurdu. O ölürse veya öldürülürse ökçenizin üzerine geri mi döneceksiniz? Yani ben vefat ettim diye dedi tarikatı bırakacaksınız? Hemen dedi tövbe ettim, istiğfar ettim. Uyandım, anladım ki Allah dostlarının ihvanlarına medet ve imdadı hayatları ile ölümleri arasında değişmez fark yoktur. Hayatlarında nasıl himmet ve dua yaparlarsa vefatlarından sonra da aynı şekilde himmet ederler, dua ederler, rüya aleminde gelirler ve ihvanlarının yönetimini bırakmazlar. 13'ün için <gülüyor> Şah-ı Nakşimen ruhunun himmeti devamlı üzerimizdedir. Bizim İhvan'dan gözüklü Ahmet Efendi'nin enişte derdik ona yaşlı tabii sizin belki hiçbiriniz tanımazsınız buradakilerden tanıyan hiç tanıtmıyorum. Onun çok zuhuratları olurdu. Keşfi, e, keşif elinden yaşlı bir zat idi. Efendi Hazretleri onu çok naklederdi, kabul ederdi o zaman. O bir kere Hatmi Şerif'e geç geldim dedi. Efendinin Hatmi Şerif'inde geç geldim. Hemen naksi ben de Hazretleri zuhur et. Evladım hepinizin kütüğü var. Kütüğünüzü tutuyoruz. Hatmi Şerif'e geldiniz mi? Gelmediniz mi? Başında mı geldiniz? Ortasında mı geldiniz? Hepsi yazılıdır. Nakşibendî Hazreti buyurdu ki bize intisap eden kıyamete kadar hepsininle özel alakamız ve ilgimiz vardır. Hepsininle irtibatımız vardır. Çünkü bu manevi bir bağlılıktır, bağımlıktır ki burada asla meşayih ruhaniyetleri boş bırakmazlar. Onun için Allah Teala intisabımızı kuvvetli eylesin inşallah diyoruz. Amin. Subhan Rabbi al-Ali al-Hamdu Lillah Rabbi al-alamin salatü sallam Allah sied al-Mursalin Muhammadu al-Ali o sabahej maa'gin Allah menna naseluk al-Jannah maqar Rabbi al-ya'm ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin, ya arhamen rahimin. Meclisimizi mübarek eyle. Amin. Buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi Filistin'deki, Lübnan'daki, Irak'taki, Afganistan'daki, ve Akhtar Arz'ın zulme uğramış korku içindeki Müslümanları kurtar ya Rabbi. Amin. Korktuklarından emin eyle. Umduklarından nail eyle. Amin. Bu zalim, gasip Yahudileri helak eyle ya Rabbi. Amin. Güçlerini kır ya Rabbi. Kuvvetleneyim ha ile ya Rabbi. Amin. Nereden geldiğini bilemedikleri musibetlere giriftar eyle. Amin. Ya Rabbi Müslümanları emniyet içinde ibadetini yapacak hürriyete malik eyle ya Rabbi. Amin. Efendi Hazretlerimize sıhhat ve afiyetler yapsak. Amin. Hayırlı uzun ömürler bahşeyli. Başımızdan eksik etme yokluğunu Amin. gösterme ya Rabbel Alim. Şurada amediyen bütün cilleri cehennem ateşinden azad et. Şanakşı de Hazretlerimizin ruhaniyetini bizden haberdar eyle. Amin. Bizden hoşnut ve razı eyle ve Amin. memnun eyle. Yoluna kabul etmesini nasip eyle. Amin. Ve ahirette şefaatine nail eyle ya Rabbi. Amin. Bütün silsile-i meşayıkımızın Rabbi, üzerimize daim eyle. Amin, Amin ya Rabbi. hastalara ve hastalarımıza acil şifa. Amin. Dertlerimize deva. Hoşçalarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi çok askerimiz, polisimiz şehit oldular. Ya Rabbi bu terörü durdur yarım Bu kanı durdur ya Rabbi. Amin. Ne istiyorlar belli değil. Dış güçler işte karıştırıyorlar bu işi. Bu milletin, vatanın evlatları, sınırları bekliyorlar, insanların güvenliğini sağlıyorlar derken, bunlar saldırıyorlar. Ne dertleri belli, ne davaları belli. Ya Rabbel alemin ve ya hayrın sen bu uğurda şehit olanlara garip rahmeteyle rahmet eyle. Ay. Kabillerini nureyle, derecelerini aleyle. Vatanımız ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza ile Bölünmek parçalanmaktan muhafaza Ve Ya Rabbel alemin ve ya hayrın sen Fazıl-ı ya Rabbi yeniden Türk milletini İslam ile kaim eyle. Kur'an ve sünnet merkezinde cem edip bütün İslam alemini önder eyle ya Rabbi. Hayır. Ya Rabben alemi. <gülüyor> Asker polislerimizi de bizi korudukları gibi muhafaza eyleyip Hayır. onlar da bu ecirlere ortak eyle ya Rabbi. Hayır. Güvenlik sağlamak için gencecik civanlar şehit oluyorlar ya Rabbi. Senin yolundadır, dinin taatın uğrundadır. Bu vatanda bu Müslümanların huzuru için, namazı için, namuslarının korunması için muhafaza ediyorlar. Ya Rabbi alemin ve akhir insanlar bu eşkıya bu teröristler çocukları kaçırıyorlar. Sen çocukları da muhafaza eyle yarap. Zorla terörist yapmaya uğraştırıyorlar. Sen güçlerini iptal eyle yarap. Kuvvetlerini iptal eyle yarap. Amin bihurmeti Taha ve Yasin ve selamun aleyhi'l murselin Muhammedin. Ya Rabbi alemin. La şerefü'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ali ve sahbi müşareh. Hazret Muhammed mad misanek şebnü khal. Ben bu Ve birkaç gündür şehit olan 15 şehidimiz ve bundan evvel İslam için, din için, vatan için şehit olan bütün asker polislerimizin ervahı için ve bu cemaatin geçişlerinin ervahı için El Fatiha